صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلم عبدة من لساني يفقه قولي آمين حرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Femim kana fi kalbhi gairullah, fakasmuhu f'darina Allah. La ilahe illallah ve al-hak al mubin Ahmed rasulullah sadık al Aziz müminler, şerefli Müslümanlar. Hızla zamanın akışı içinde hicreti Muhammediye'nin 1500 asrına doğru yaklaşmaktayız 1400 hicret asrı kapanıyor 1500 hicret asrı başlıyor bütün yeryüzü Müslümanları Görülmemiş bir sarsıntı içerisinde yeryüzü Müslümanları başsız, yeryüzü Müslümanları dağınık, karmaşık, çapraşık bir tablo içinde hızla 1500. hicret yılına yaklaşmadılar ve yakınlaşmadılar. Öyle anlaşılıyor ki yeryüzündeki bütün Müslümanlar bir nefis muhakemesi yapmakla zaman ve mekanla hesaplaşmak gibi bir vazife ile karşı karşıya bulunuyor. Müslümanlar yaşadığınız cemiyetle hesaplaşacaksınız. Hicretin on beşinci asrına girmeden bunları yapmaya mecburuz. Nefsinizle hesaplaşacaksınız. Aile hayatınızla hesaplaşacaksınız. Yaşadığınız cemiyetle hesaplaşacaksınız. Çarşınızla, caddenizle, sokağınızla, okulunuzla, işinizle, tezgahınızla, dükkanınızla, ticaretinizle, her şeyinizle hesaplaşacaksınız. Yaşadığınız hayat Allah'ın hesabına uyuyor mu? Yaşadığınız aile hayatı Allah'ın hesabına ve kitabına uyuyor mu? Yaptığınız ticaret, yaptığınız ziraat, esnaflık, tüccarlık, memurluk, amirlik Allah'ın hesabına ve kitabına uyuyor mu? Bunların hesabını, muhasebesini, hesaplaşmasını yapmadan 15. hicret asrına girmeyin, katiyen girmeyin. Bugün bu dersimizde biraz bu konuyu aralamış olmaya çalışacağız ve İslami düşüncelerimizi arz etmek noktalarını tespit edeceğiz. Aziz müminler. bütün yönleriyle dini İslam yaşadığımız hayata ...hakim oluncaya kadar... ...bütün yönleriyle ama... ...yaşadığımız hayata... ...hakim oluncaya kadar... ...işimiz bitmiş değildir. Müslümanın... ...gayreti, Müslümanın mücadelesi bitmiş değildir. Bugün... ...evimizden dışarıya çıktığımız dakikadan itibaren... Ayaklarımızla arşınladığımız, gözlerimizle gördüğümüz, kulaklarımızla duyduğumuz, şuurumuzla idrake çalıştığımız caddeler ve sokaklar, Allah aşkına söyleyin, Allah'ın kitabına uygun mudur? Yaşadığımız aile hayatı Allah'ın kitabına uygun mudur? Mahallenizdeki bakkal, Mahallenizdeki ilkokul, okuduğunuz gazeteler, gördüğünüz manzaralar, caddesiyle, çarşısıyla bütün bir cemiyet ve cemaat Allah'ın kitabına uygun mudur? Meseleye bu açıdan bakacağız. Hesaplaşmayı bu açıdan yapacağız. Ve Allah'ın hükmü tecelli edinceye kadar durmadan ve duraklamadan uykumuzu dahi, Rahatımızı dahi istirahatımızı dahi bırakarak mutlak mücadele etmenin gayretine düşeceğiz. Yaklaşan 15. asrın, hicret asrının bize yüklediği vazifelerin başında bu geliyor. Kafanızı avuçlarınızın arasına alıp düşünün, düşünün. Şu dakikaya kadar Müslüman, şu saate kadar Müslümanlık içinde bulunan ben... Yaşadığım hayatı, yaşadığım dünyayı, yaşadığım aile hayatını ne ölçüde Allah'ın kitabına uydurabildim? Ne ölçüde muvaffak olabildim? Nefsimi, neslimi, aile hayatımı ne kadar İslam'a çekebildim? caddemi, çarşımı ne kadar İslam'a bendetebildim? Hayatımı, yaşayışımı, akışımı, kainata bakışımı ne ölçüde İslam'a uydurabildim diye bir muhasebe yapacaksın. Al kafanı avuçların arasına ve düşün, düşün ruhunun derinliklerinden kaynayan buhranların teker teker çözümünü Kur'an'la temin etmedikçe uyku uyuma ve rahat bir dakikaya arama. Tek kelimeyle Allah'ın kitabı hakim oluncaya kadar, Allah'ın dini hakim oluncaya kadar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği hayat düzağıma hakim oluncaya kadar bir dakika müsterih olamazsın, bir dakika memnun olamasın hayatından. Niçin Allah'ın Resulü, niçin ashabı kiram öz ve öz doğdukları ve yaşadıkları toprakları terk ettiler? Niçin doğup büyüdükleri Mekke'yi ve Mekke'nin sokaklarını terk ettiler? Niçin uzaklaştılar? Dertleri ve davaları neydi, düşünceleri neydi? Bütün bunları düşünmek sana düşüyor. Bütün bunların hesabını vermek sana düşüyor. İslam tarihini süzüp süzüp gönül dünyanızda canlı bir hayat sahnesi haline getirmek size düşüyor, bize düşüyor. Uzun zamandır Allah'ın dinini hayatımızdan uzak tutmaya çalıştılar. Neslimizin, gençlerimizin, gençliğimizin Allah'ın diniyle irtibatını kestiler. Gençlerimizin diyorum, ilkokuldan tutun da üniversitenin son sınıfına kadar... Nesillerimizi, çocuklarımızı ve gençlerimizi Allah'ın dininden uzak tutmaya çalıştılar. Allah'ın dinini hayata hakim olmaktan mahrum bırakmaya yertendiler. Din dışı bir hayat aşılamaya çalıştılar. Yönlerini Kabetullah'tan ayırdılar, Avrupa'ya çevirdiler. Bası'ya çevirdiler, Amerika'ya çevirdiler, Kostola'ya çevirdiler. Ve hayat istikametimizi Allah'ın tarafından çekerek... Sevelli ve keşapral mesilin haram istikametinden fenallara ve fenallıklara yünetmeye çalıştılar. Neticeyi görmüyorlar mı? Hala yanlış yolda ısrar ediyorlar. Hala Allah'ın dininin hayata hakim olmasını engellemeye çalışıyorlar. Allah'ın dininin hayata hakim olmasına engel olmaya çalışıyorlar. Allahu Teala her defasında şamar şamar cezalandırıyor onları. Her defasında onları darbeliyor Allah. Her defasında cezalandırıyor. Her defasında kahrediyor. Ama uyanmıyorlar. Hala İslam'ın hakimiyetine mani olmaya çalışıyorlar. Neslimizi, hayatımızı Allah'ın dininden uzak tutmaya, İslam'la temasa geçmeye mani oluyorlar. İslam'la irtibat kurmaya mani oluyorlar. Nesil vasıtalarıyla, bütün yayı muvasıfalarıyla İslam'ı anlatmaya mani oluyorlar. İslam'ı aşılamaya mani oluyorlar. Ve hayatımızı İslam'ın dışına tutmaya dikkat ve itina gösteriyorlar. Görmüyor musunuz kardeşlerim? Avrupalıların hoşuna gitsin diye, Avrupalılar bizi sevsinler diye yapmadığımız rezalet kalmadı. Yapmadığımız rezalet... İstemediğimiz rezalet kalmadı. Milyonlar değil, trilyonlar verdik bu uğurda. Nesillerimizi verdik, her şeyimizi verdik. Her defasında Allahu Teala cezalandırdı bizi. En son gördünüz ve görüyordunuz Örevizyon şarkı yarışmasında tarihimizin Annelerimizin dini inançlarımızın, ahlakımızın, maneviyatımızın, mukaddesatımızın, Hz. Muhammed Mustafa'mızın, kitabı Allah'ın taban tabana zıddına en seksi, en rezilane bir provayla, gayretle, çalışmayla, reklamla, propagandayla, filmlerle, afişlerle, çalgılarla, çengilerle... Bizi temsil etmek üzere bir kadın, bir kadın göndermişlerdi ve en netice Avrupa'dan ders aldılar. 15. olmak gibi rezil zikrüstay oldular. <Gülüyor> Avrupa'ya, Avrupa'ya, Allah'ın sevmediği bir kıtaya sevilmek isteyenler, beğenilmek isteyenler alın dersinizi. Allah'ın azabına mutbet müstahak olmanın tecihatibetine bütün dilinle çokmamaya çalışınız. Yapmayınız, bu yol elimdeki Kur'an'a yemin ediyorum ki bu yol çık çıkmaz yol. Bu yol hiçbir hakikate gitmeyen yol, tıkanan yol, yok olan yol, basan yol, biten yol, hiçbir hakikat taşımayan yol. Bütün dünya tıkandı, ellerindeki silahları ne zaman, nereye ve nasıl boşaltacaklarını arayan cehennemi bir dünya ortaya koydular. Ve bütün dünya savaş hazırlığı içerisinde kim kimin tepesine yıldırım yağdıracak onun hesabını yapmaktadırlar. Nerede asırda huzur, nerede barış, nerede emniyet, nerede asayiş, nerede insaniyet. Hiçbir şey ve hiçbir eser kalmış değil. İşte hicret asrının içinde bütün dünyanın Müslümanları ta vicdanlarının en derin noktasından arşa kadar yükselen manevi bir yolda bir muhasebe yapmak zorundadırlar. Ve yaşadıkları hayatın Allah'ın hesabına ve kitabına uyup uymadıklarını çizgi çizgi tespit etmek ordundadırlar. Allah'ın dininden bizi uzak tutmaya çalışmışlardı. Ve bununla iftihar ediyorlardı. Çağdaş uygarlık düzeyine kendi tabirleriyle çağdaş medeniyet seviyesine yükseleceklerini hatta yükseldiklerini söylemeye çalışıyorlar. Her türlü imkanlarla, vasıtalarla bu perişan tabloyu göstermeye çalışıyorlardı. Allah'ın kitabı ise bu tutumdan vazgeçmemizi istiyordu. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Putlara tapanlar gibi olmayın. Allah'ı bırakıp da onun dışındaki yollara kayanlar ve koşanlar gibi olmayın. مِنَلَّزِينَ فَرَّكُوا د۪ينَهُمْ كَانُوا shi'a, Dinini hayattan ayıranlar gibi olmayın. Dinini hayattan ayıranlar, hayatlarını dinin dışında tebrik edenler, dinin dışında bir hayat yaşayanlar aile hayatlarını, ticaret hayatlarını, beşeri hayatlarını Allah'ın gönderdiği dinin dışında tutmaya çalışanlar gibi, olmayın, olmayın diyordu. Kur'an feryat ediyordu. Ve onların ferahlanmalarını, onların sevinçlerinin yalan ve yanlış olduğunu söylüyordu. Küllü <gülüyor> hizbin bima ledihim ferihun. Onlar yanlarındaki boş ferahlarla, kendi kuruntularıyla kendi zunlarıyla ve kendi zanlarıyla, kendi batırlarıyla, kendi yanlışlarıyla serahlanmaya çalışıyorlardı. Bu yanlıştı. Kur'an bunu reddediyor ve kabul etmeyin onlar gibi olmayın diyordu. Onlar bütün güçleriyle öyle olmaya çalıştılar. Neticede dünyanın en perişan bir toplumu en perişan bir cemiyeti haline getirdiler. Evet. Allah'ın dinini gayet dikkat ve itina ile yaşanan cemiyetin dışında tutmaya çalışıyorlardı. Din vicdanlarda kalsın diyorlardı. Hepiniz hatırlayacaksınız. Siyasi nutuplarda, edebi yazışmalarda, her türlü konuşmalarda dikkatle şu kelimeleri söylüyorlardı. Din vicdan işidir. Din vicdanlarda kalsın Meydanlara çıkmasın din, sokaklara inmesin din, etrafa yayılmasın din, herkesin vicdanında kalsın, herkesin içinde kalsın, din dışarıya çıkmasın, caddeye çıkmasın, tercihye çıkmasın, eşya ve maddeye hakim olmasın diyorlardı. Din tutucudur diyorlardı. Din tutucudur. Din elimizi ayağımızı bağlıyor demişlerdi. Din tutucu. İlerlememize mani diyorlardı. Yükselmemize mani. Büyümemize, gelişmemize manidir diyorlardı. Yalan söylüyorlardı. Yalan söyledikleri zaman ispat etti. Hadiseler ispat etti. Din tutucuydu ama niçin tutucuydu? Neyi tutuyordu din? Cehenneme düşmeyelim diye elimizden tutuyordu ateşe miyelim diye elimizden tutuyordu. Nesillerimiz canavar olmasın diye önümüzü tutuyordu. Kötülüklere gitmeyelim diye tutuyordu. Din bizi insan olmak için tutuyordu. Kendi kabımızda, kendi fıtratımızda, kendi yaratılışımızda tutuyordu. insan olmak için tutuyordu. Onların din tutucudur demeleri yanlıştı, yalandı, iftiraydı. Allah'a en büyük iftiraydı. Şimdi onlar din tutucudur, ilerlemeye mani'dir diye Allah'ın dinini okullara sokmadılar. Allah'ın dinini devlet dairelerine sokmadılar. Allah'ın dinini gazetelere yayınlamadılar. Allah'ın dinini televizyona sokmadılar. Allah'ın dinini cemiyete hakim kılmadılar. Şimdi yetiştirdikleri nesilleri ve gençleri şimdi onlar tutamıyor. Kanunları tutamıyor. Maddeleri tutamıyor. Jandarma tutamıyor. Polis tutamıyor. Zindanlar, hapishaneler tutamıyor. Tutun bakalım. Önleyin. Her akşam bir çatışma, her akşam bir boğuşma, güvenlik kuvvetleriyle çatışma, çatışma. Bıktık, usandık Allah'ım, yeter Allah'ım, bize bir hayat ver Allah'ım. Din tutucudur diye dini kabul etmediler. Din tutucudur diye okutmadılar, eğitmediler, öğretmediler. Şimdi dinin dışında, Kur'an'ın dışında yetiştirdikleri nesiller tutamıyorlar, kanunları tutamıyor. Ve hiçbir güç ve enerjiyle tutuklayamıyorlar ve tutamıyorlar. Hapishanelerin altından tüneller kazıp kaçıyorlar. Tutamıyorlar ve tutunamıyorlar. Cemiyeti bu hale getirenler, nesillerimizi bu hale koyanlar, yarın tutuklanacaklar ve tutulacaklardır. Bakınız Allahu Teala şu ayeti kerimede dehşetle haber veriyor. Mahşer günü, Allah'ın azap günü, celalinin tecelli ettiği, kahru gazabının tecelli ettiği o korkunç günde. Allah şöyle buyuracak. Huzuhu feulluhu ey vazifeli azap meleklerin, cemiyeti dinin dışında tutanları, nesilleri dinsiz yetiştirenleri yakalayın, yakalayın, zincirlere vurun diyeceklerdir. <Gülüyor> Huzuhu yakalayın onu. Ayetin tam manası. Yakalayın onu. Taqunuhu, zincirlere vurun. Dikim yakalayın. Cezalandırın diyecekler. Allahu Teala'nın bu dehşet azabına müstahak olacaklar. Summel cahina salluhu, sonra kütük gibi, bir araç gibi, cehennemde yanmaya layık bir odun gibi cehenneme atın. Ateşe atın diyecek Cenab-ı Hak. Yakalayın onları. Nesillerimizi perişan edenler Gençlerimizi harap edenler, alkollerle içkilerle şuurlarını bozanlar, zina ile neslini ve zürriyetini bozanlar, kumar hayatıyla iktisadını yıkanlar, batıl felsefelerle itikadını yıkanlar, nesillerimizi sokaklara dökenler, onların kalbinden imanlarını sökenler, mahşer günü kıskıvrak tutuklanıp cehenneme atılacaklardır. Ayetle sabit. Bakın şu ayet-i kerimeye. ''Sümme fi silsiletin zer'uha seb'une zira'an feslükû'' ''Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan zincirlerle yakalayın, zincirlerle tutuklayın, zincirlere vurun ve atın cehenneme, sürün cehenneme'' diyecek allah Teala. ''Fi silsiletin'' silsile zincir demektir. Zincir. Niçin bunlar? İnehu kâne la yuğmenu billâhil azîm. Onlar Allah'a iman etmiyorlardı. Allah'ın gönderdiği dini İslamı hayati bir nizam olarak kabul etmiyorlar. Çeksinler nizaland denilirdir. Ve tutucu dur dedikleri dinin düşmanlığını yapanlar Allah'ın dinine zıt, Allah'ın dinine karşı, Allah'ın dinine düşman olanların mahşer günü Allah'ın kahru gazabına nasıl ve ne şekilde mahkum olacaklarını ifade eden ayetleri anlatmış oldum. Kardeşlerim, nasıl bir hayat yaşıyoruz? Veya bizim yaşadığımız hayat Allah'ın istediği bir hayat mıdır? Allah'ın hoşlandığı, Allah'ın gösterdiği şu Allah'ın kitabında açık açık haber verdiği hayatın veya Allah'ın tarif ettiği hayatın benzeri midir? Uygunu mudur? Değil midir? Bütün bunların hesabını yapmakla bütün bunların izahını, vuzuhunu yapmakla mecbur değil miyiz? Söyleyin bana yaşadığımız hayat bütün şümulüyle bütün muhtevasıyla, her şeyiyle Yaşadığınız hayat, Allah'ın istediği hayat mıdır? Bu cemiyet Müslüman mıdır, İslam cemiyeti midir? Bunların Kur'an'a uygun cevapları var. Bu suallerin çözümü var. Bu işlerin izahı var. Aziz kardeşlerim, aziz müminler, asil gençler. Asil gençler, mübarek gençler. Sizi... Allah'ın kitabıyla baş başa bırakarak bazı hususları anlatmaya çalışacağım. Bizim yaşadığımız şu hayat ve cemiyet her çeşit unsurlarıyla her şubesiyle, her çevresiyle, her türlü muhitiyle yaşadığımız şu cemiyet vallahi, vallahi, vallahi İslam'ın cemiyeti değildir. E hocam olur mu öyle şey? Bak camiler açık. Camilerin kapıları sonuna kadar açık. Minarelerden gürül gürül ezanlar okunuyor. Bir şey diyen yok. İslam cemiyeti değil de nedir diye gayet gülünç bir mantıkla bir mantık oyunuyla bize bu cemiyetin İslam cemiyeti olduğunu aşılamak isteyenlere soruyorum. Ve siz de sorunuz. Bir cemiyetin Müslüman cemiyet midir, değil midir? Belli olabilmesi için camilerinin kap kapılarının açık olmasına bakmayın. Bir cemiyetin Müslüman cemiyet olabilmesi için bütün meyhanelerin, şarap yapan fabrikaların, içki üreten menbaların ve kaynakların gökten kapalı olması lazımdır. Kadınların kapalı olması lazımdır faiz yuvalarının kapalı olması lazımdır. Umumhanelerin, çıplaklıkların, bataklıkların, rezaletlerin kapalı olması lazımdır. Bunlar böyle olmadıkça cemiyete İslam cenneti diyemezsiniz. Siz bana camilerin açık olduğunu söylemeyin. Meyhanelerin, kumarhanelerin, umumhanelerin, fuhuşhanelerin, faiz yuvalarının, zulüm yuvalarının, rezalet ocaklarının kapalı olduğunu söyleyebilir misiniz bana? Neresi İslam cemiyetidir? Neresi İslam cemiyeti bu cemiyetin? Kaldırımları görmüyor musunuz? Caddeleri görmüyor musunuz? Çarşıyı, pazarı, parkı, panayırı, dükkanı, mağazayı, her şeyi görmüyor musunuz? Neresi İslam cemiyeti bu cemiyetin? Bunların hesabını siz vermek zorundasınız. Bunları düşünmeye siz mecbursunuz. Bir başkası düşünüp, başka bir yön verme gücüne malif değil. Biz, siz, bütün Müslümanlar bunlar düşünmekle karşı karşıyadır. Belden aşağısına geçirdiği daracık ve sımsıkı pantolonla dolaşan bir kız ve onun peşinde şehvet nazarlarını ona çevirerek iştahla ve iştahla ona bakan delikanlı ve bu manzarayla dop dolu olan caddeler ve çarşılar cemiyet bütünüyle neresi İslam cemiyetidir? Soruyorum size belinden aşağısına geçirdiği sımsıkı ve daracık pantolon elbise midir örtü müdür tesettür müdür o pantolu giymemiş de sanki belden aşağısına giydiği o pantolon pantolonun rengiyle renklenmiş ve boyanmış gibi düşünün sanki boyanmış gibidir. O pantolon elbise midir? Kıyafet midir? Teseffür müdür? Soruyorum şuurlarınıza. Bir an için o pantolu yok zannedin. O pantolonun dilucin, dilu, mavi rengiyle, kırmızı rengiyle, sarı rengiyle o pantolon değil de sanki boyanmış, fırçayla boyanmış gibi düşünün. Ne farkı var çıplaklıktan? Boyanmış vücutlar gibi değil midir? Sanki boyanmış gibi değiller midir? O bir elbise midir? Allah katında ister erkekler olsun o kot pantolonunu adeta bir kılıcın kınına girişi gibi daracık ve sımsıkı o kot pantolonunu giyen erkekler ve kadınlar Allah'a yemin ediyorum Allah katında ana bendoma çıplak geliyormuş gibidirler. Cezalanacaklardır. Azab-ı ilahiye maruz kalacaklardır. Yapmayınız Müslümanlar. Bizi aldatıyorlar. Bizi atlatıyorlar. Bizi enayi yerine koyuyorlar. Allah'ın kitabı açıktır. Belden aşağısına sanki mavi bir boya çekmiş gibidir o. Elbise giymiş gibi değil. Niçin düşünmüyorsunuz? Neden izah edemiyorsunuz? Ve o haliyle Vücudunun üst kısmında da yaptığı tebedülat ile bütün cemiyetin şehevi arzuları çekmiyor mu? Ve bütün gaye ve maksap bu değil midir? Yüz binlerce masraflar, milyonlarca sarfiyatlar yapmak suretiyle nedir o hal? Nedir o? Ve Allah'ın bu azabına çıldım çıldım gitmenin manası ne? Allah'ın azabına, Allah'ın gazabına korkunç bir surat akıp gitmenin manası ne? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem dinleyelim. Buyuruyorlar ki El mer etu iz es teatarat femerret bil meclisi fehiyye zaniye. Nikahlı Müslüman bir kadın. El mer etü nikahlı bir kadın. Müslüman olduğunu söyleyen ben de Müslümanım. Ben de müminim, ben de inanmışım, benim de annem hacı, benim de babam hoca, benim de dedem müftüydü diyen nikahlı evli bir kadın. Dikkat! İzes feafarat, istiğfar, ıtır kullanmak demek. Itır, ıtır, ıtır demek, losyon, güzel kokular, makyaj malzemeleri, dudak boyaları, tırnak cilaları, allık, şıllık, yıllık ne varsa... Yüzüne, gözüne, kaşına, burnuna, her tarafına sürülen maddeler, malzemeler, müstehbarat maddeleri, kimyevi maddeler ve bütün bunlar nikahlı bir Müslüman kadın yüzüne, gözüne, tırnağına, dudağına, kaşına, başına, vücuduna, yanağına, her tarafına kullandığı losyonlarla, malzemelerle, makyaj malzemeleriyle, allıkla, şırlıkla, her şeyiyle süslenir ve küslenir. Öylece sokağa çıkarsa, o haliyle sokağa çıkarsa, Fenerat bir meclisi, meclis, insanların kalabalık olduğu yerler ve mahaller demektir. İnsanların kalabalık olduğu caddelerden, çarşılardan geçerken, pazarlardan, panayırlardan geçerken, dolmuşta, otobüste, uçakta, gemide, vapurda, takside, Sahneden, sahada, etrafta, mesirede, meskenlerde, mevzilerde, sokaklarda ve caddelerde dolaştığı müddetçe o haliyle, o haliyle dolaştığı müddetçe kaç delikanlının, kaç erkeğin şehvet arzusunu çekmişlerse, kaç delikanlının zina arzusunu amma da güzelmiş ha, amma da şeheviymiş hadiye dikkatlerini ve alakalarını çekmişse, o kadar erkeklerle zina etmiş olarak, ...mahşere Habibullah'ın önüne geleceklerdir. Bizi cehenneme götürüyorlar. Bu hayatın... ...medeniyetle hiçbir alakası yok ki... ...bu yaşayışın... ...medeniyetle alakası yok ki... ...işte buyurun... ...bütün Türkiye'nin kadınları... ...örevizyon şarkı yarışmasına... ...temsilci olarak gönderilen... ...şarkıcı gibi... ...fiziğiyle, müziğiyle, şekliyle, kalıbıyla, kılıfıyla en seçkin olarak gönderdikleri o kadının hayatı gibi hayatlansalar, onun gibi olsalar, ona benzeseler, onun şekline, onun kalıbına, onun kılıfına, onun makyajına, onun dansına, onun kalçasına, onun savçasına benze çalışsalar, Avrupa yine sizi sevmeyecek, Avrupa sevmeyecek, Avrupa sevmeyecek, sizi Allah rezil edecektir. İşte sevmedi. Şarkı yarışmasında sondan birinci geldi, on beşinci oldu, rezil üsval oldu. Karşaca bir milleti rezil etme ne hakkınız var. Müstahca bir milleti rezil etme hakkınız var. Müslüman milleti rezil etme hakkınız var. Müslümanları rezil etme ne hakkınız var. Bu milletin iffeti, bu milletin namusu. Bu milletin dini ve imanı, bu milletin vicdanı, bu milletin Kur'an'ı, bu milletin Muhammed Mustafa'sı yok mudur? Yapmayınız. Yapmayınız. Kötüye gidiyorsunuz. felakete gidiyorsunuz. Cehenneme gidiyorsunuz. Aziz ve asil kardeşlerim, yaşadığımız cemiyetin Nasıl cehennemi bir cemiyet olduğunu arz etmeye çalışıyorum. Zannetmeyin ki bu cemiyet İslam cemiyetidir. Zannetmeyin ki bu caddeler İslam'ın caddesidir. Zannetmeyin ki bu çarşılar İslam'ın çarşısıdır. Zannetmeyin ki bu dükkanlar pazarı İslam'ın pazarıdır. Zannetmeyin ki bu mektepler İslam'ın mektebidir. Zannetmeyin ki bu hayat İslam'ın hayatıdır. Hayır! Açık ve net söylüyoruz. Gibi akıp gidiyor ve hızla geçiyor Allahu u Azimüşşan Taha Suresi i Şerifesinin 132 numarasında emrediyor sık sık söylüyorum size gidin şu Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesinden numarasını verdiğim ayetlere bakın tefsirlere bakın göreceksiniz Allahu Teala terman ediyor ve emur ehleke salati ve stabir aleyha La nesaluk riskan, nham nırzukuk ve al-araqibatul takwa. Habibim Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi sallatu vesselam. Ahali yalına, yakınlarına, hanımlarına, çocuklarına namaz kılmayla emret. Onları namaza alıştır din İslam'ın gireyi olan ibadete ve hayata İslam'a alıştır. Ve tabi, Zat-ı Muhammediye'li tecelli eden bu emri ilahi, aynı şekilde bütün ümmete şamil, ve emur ehleke bis salatı ayetinin hükmü içerisinde, ey Müslüman evli erkekler! Ayetin muhatabı, aynı zamanda evlenmiş Müslüman erkeklerdir. Ey evlenmiş Müslüman erkekler! Dikkat ediniz! و أمر أهلك بالصلاة hanımınıza ve hanımınızdan hasıl olan çocuklarınıza İslam'ı öğretin namazı emredin namazı alıştırın seccadeyi secdeyi rükuyu, Kur'an'ı kıraati ve İslam'ı yavrularınıza yuvalarınıza hanımlarınıza öğretin öğretin diyor Allahu Teala. Bu bir emirdir. Farz-ı ayındır bu. Her evli erkek Müslüman e bunun zamanı yok mu? Ne zaman öğreteceğiz? Hangi sırada, hangi esnada, hangi yaşta, hangi çağda, hangi devirde, hangi sırada çocuklarımıza İslam'ı, Kur'an'ı ve namazı ne zaman öğreteceğiz? Bakınız Allah aşkına Habibullah'ı dinliyoruz. Allah'ın Resulü aleyhissalatü Kur'an'ın müfessiridir birinci derecede. Kur'an'ı tefsir ediyor, Kur'an'ı tahkim ediyor, Kur'an'ı tatbik ediyor ve yaşıyor Allah'ın رسولü. Ve şöyle buyurmuşlar. İza efsah auladukum fa'allimuhu kavlala ilahe illa Allah. Ey mümin, ey Müslüman erkekler. Sizin çocuklarınız konuşmaya başlar, başlamaz. Kelimeleri teker teker ve tane tane söylemeye başlar başlamaz Allah size bir vazife veriyor. Allah size bir vazife veriyor. O çocuklarınıza o yaşta o halde konuşmaya başladıkları sırada feallimuhu kavle la ilahe illallah o yavrulara la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi Aynen öğretiniz. Bu bir farzdır. Lisana gelen konuşmaya başlayan yavrularınıza kelime-i tevhidi la ilahe illallahı öğretmeyen anneler ve babalar vallahi cehenneme gideceklerdir. Buyurun vazifenizi alın bakalım. Yapıyor musunuz vazifenizi? Yapıyor muyum ben? Sen hepimiz yapıyor muyuz? Hele bir büyüsünde de öğretsin diyor. Allah Resulü bu lafı kabul etmiyor. Hele büyüsün de, hele okusun da, hele sekiz yaşına, hele... Hayır! Daha konuşmaya başlar başlamaz öğreteceksin. Allah'ın Resulü böyle söylüyor. Hele, hele, hele bu lafın yeri yok İslam'da. Hele kel müsebbifûm. Daha sonra yaparım. Yarın yaparım, yarın yaparım diyenler cehennemlik olacaklardır Resulullah. Helekel müsebbifun, selfe selfe. yani yarın yarın daha sonra daha sonra yaparız diye vazifesini ihmal eden Müslümanlar ateşte yanacaklar. Konuşmaya başladıkları zaman yapacaksınız. Neden bir doktora, bir hekime, bir doktora itaat ediyorsunuz da, ...kainatın, bütün mahlukatın doktoru... ...Hazreti Muhammed'e itaat ediyorsunuz? <gülüyor> Bir doktor size ilaç veriyor ve diyor ki... ...yemeklerden sonra alacaksınız. Şu ilacı yemeklerden sonra alacaksınız diyor. Ve siz itaat ediyorsunuz. Biliyorsunuz ki yemeklerden evvel o ilacı alırsam zehirlenirim diyorsunuz. Doktor böyle söyledi diyorsunuz. Onun ihtisası var, diploması var... Öyle yapmasam belki cezalanırım, belki zehirlenirim diyorsunuz. Ama mutlaka yemekten sonra bu işi yapıyorsunuz. Allah'ın Resulü de zaman tayin ediyor. Sizin çocuklarınız konuşmaya başladığı zaman kelime-i tevhid öğretin diyor. Vakit geçirmeyin diyor. Buna niye riayet etmiyorsunuz? Neden bu zamana ve bu saate dikkat etmiyorsunuz? Hele geçsin de hele büyüsün de diyorsunuz. Yok mu? İşte mahvoluşumuzun, yıkılışımızın sebeplenen birisi budur. Emre itaat etmiyoruz. Allah Resulü'nün bir fermanını daha arz edeyim. Kardeşlerim, biz hangi evin bekçisiyiz soruyorum. Hepinize soruyorum. Kendi nefsimi başa alarak soruyorum. Biz hangi evin bekçisiyiz? Ama mutlaka bekçiyiz bir evi bekliyoruz. Bir evi bekliyoruz. Bir evimiz var bizim değil mi? O evi beklemeye devam ediyoruz. Dışarıda da evimizi bekliyoruz. içeride de evimizi bekliyoruz. Ama beklediğimiz ev ne biçim ev? Hangi evin bekçisisiz? Hangi hayatın bekçisisin? Sormam. Sormaya mezunurum bunu. Nefsime de size de, hepimize de sormaya mezunurum. Hangi evin bekçisisiniz? Ne biçim bir evi bekliyorsunuz? Beklediğiniz ev İslam'ın evi mi? Bekçiliğini yaptığınız ev... Haneniz eviniz İslam'ın mı? Rahmanın mı? Şeytanın mı? Bunun hesabını vermeyecek misiniz? Ve siz... Nasıl bir hayatın... Nasıl bir aile hayatının bekçiliğini yapıyorsanız... Ona göre mahşerde ve veya mahpus olacaksınız. Bakınız... içinde. Allah'a itaat edilen bir evin bekçisiyseniz, bir şey diyeceğim yok. İçinde bütün fertleriyle Allah'a namaz kılınan bir ev midir eviniz? İçinde günah işlenmeyen bir ev midir eviniz? İçinde zikrullahın kaynadığı, ilahi rahmetin kaynadığı bir evin mi bekçisisiniz? Yoksa başka şeyin, başka biçimin, başka tarzın mı? Hesabını veriniz. Ve mutlaka bunun muhasebesini yapınız. Mutlaka bunu izaha kavuşturunuz. Eğer cidden İslam'ın mücadelesini veriyorsanız, evinizde, hayatınızda İslam'ı yaşamanın mücadelesini veriyorsanız, neme lazım demiyorsanız, tahammül gösteriyor, mücadele ediyorsanız bilin ki Allah mutlak muvaffak edecektir sizi. <Gülüyor> muvaffak edecektir. Ama mücadele ediyorsanız neme lazım demişseniz neme lazım diyerek bırakmış bırakmışsanız Allah'ın yardımından ve rahmetinden hiçbir istifadeniz olmayacak. Bakın kısa bir misal vereyim. Allah yoluna tevhid uğruna İslam yoluna Allah'ın varlığı, birliği itikadının uğruna çok lüks ve konforlu bir hayattan ayrılan, sonra yaşadıkları yerden kovulan, korkunç bir macera ile, korkunç bir kavga ile öz yurtlarından kaçan, kovulan ve hicrete zorlanan Ashab-ı Kehri misal vermek istiyorum. Ashab-ı Bunlar altı kişiydiler. Roma diktatörü Müşrik ve kafir Kutteres Roma hükümdarı Dakyanos'un şerrinden, azabından, küfründen, dehşetinden ve onun karşısına çıkarak Allah'ın birliğini haykırmaktan dolayı korkunç bir takibata maruz kalmışlardı. Takip peşlerinde en vahşi ve kanlı takipçileri onların peşlerine koymuşlar öldürmek iste, istiyorlardı. Ashab-ı Kehfi öldürmek istiyor. Çaresiz kalan bu yiğitler, Çaresiz kalan bu Allah'ın Erleri, Allah'ın velileri, Bu Evliyaullah, Çareyi hicret etmekte ve kaçmakta Buldular. Nereden Nereye kaçtılar biliyorsunuz. Antakya'dan Tarsus'a Kaçıp bir mağaraya Sığındılar ve bir mağaraya Kapandılar. Bunu Kur'an haber Veriyor. Şu Kur'an-ı Kerim Bunların namına ...koca bir sure göndermiş. Ne veren bir şey, ne muazzam bir şey ki... ...onlar hakkında Kur'an'da bir sure var, sure-i tehif. Altı kişi yolda hızla hicret edip giderken... ...bir çoban rastladı biliyorsunuz. Ey yüzlerinde Allah'ın nuru parlayan insanlar... ...siz mübarek insanlarsınız ben de basit bir çobanım beni de aranıza almaz mısınız diye yalvardı ve onu da aldılar yedi kişi oldular devam edip giderlerken hızla kaçışırlarken köpek ön ayaklarını havaya kaldırarak ayaklandı ben bir köpeğim ama sizin yüzünüzde Allah'ın nurunu görüyorum size betçilik edebilirim size nöbetçilik edebilirim bana da misal edin diyordu köpeği de aldılar yanlarına ve Tarsus'ta mağaraya girdiler ve kapandılar. Allahu Teala, bu gayretlerinden dolayı onlara, bu mücadelelerinden dolayı o müşrik düzene, kafir düzene, kafir olsa Roma imparatoruna karşı gelişlerinin, o cesaretlerinin, o heybetlerinin, o kudretlerinin, o hizretlerinin, o çıkışlarının mükafatı olarak mağarada onlara öyle bir ikram verdi, öyle bir keramet verdi ki. Bakın Kur'an'ı dinleyelim. ''Ve lebisû fî kehfihim selâ semiyetin ve zâdû tis'â'' Tam tamına o mağaranın içerisinde çürümeden kokmadan, bozulmadan, ezilmeden, üzülmeden, ne yiyeceğiz diye meraklanmadan, ne yiyeceğiz diye merak etmeden, rahatlıkla, huzurla mağaranın içerisinde tam 309 sene uykuda kaldı ben. Mükafatım. 309 sene Kur'an'la kayıtlı. Kur'an'la sigortalı. <gülüyor> o köpek de onların bekçilini yapıyordu. İşte onun için soruyorum. Biz hangi hayatın betini yapıyoruz? Siz hangi evin, hangi aile hayatının betini yapıyorsunuz? Bunun cevabını vermeye mecbursunuz. Ya bunun hesabını vermek zorundayız. Bakın o köpeği de Allahu Teala anlatıyor. Kur'an'da köpeğe yer vermiş Cenab-ı Hak ve onu met hüsena ediyor. Bakınız. <gülüyor> Habibim Resulü Muhammed Mustafa'm diyor Rabbül Alemin aleyhissalatü vesselam o ashabı kehfin köpeği kelbuhum köpekleri iki dirseğini mağaranın ağzına kapamış içerideki ehlullahı bekliyordu o ne muazzam bir köpekti buyuruyor bekçilik ediyordu çünkü. ama kime bekçilik ediyordu anlıyorsunuz Neye, hangi davaya bekçilik ediyordu o köpek ya Allah ne büyük mükafat vermişti. Mükafatı şu, cennete hiçbir hayvan girmeyeceği halde, hayvanın cennette de işi yok, cehennemde de onlar mükellef değil biliyorsunuz. Ama sırf bu ehlullah'a, bu tevhidin askerlerine, bu hicret eden büyük insanlara, ashab-ı kehfe, nöbetçilik ve bekçilik etti diye... Cennete girecek olan ve cennette hususi bir yer bulacak olan tek hayvan işte eshabu kefin bu köpeği olacaktır. Alimlerimiz ittifakla haber veriyorlar. Canım öyle şey olur mu hocam? Cennette köpeğin ne işi var? Kur'an-ı Kerim'in surelerinin içinde o köpeğe Cenab-ı Hak yer veriyor da cennete niye yer vermesin? Kur'an'da yer vermiş ona. Cennete niye vermesin? Ama ne mükafat görüyor musunuz? Hangi hayatın bekçiliğini yaptığımızı anlamak zorundayız. İşte aziz kardeşlerin Allahu Teala nasip ederse iş hemen izah edip geçeyim kısa bir haber olarak. Tarsus Din Görevlileri kardeşlerimiz Tarsus Din Görevlileri Derneği olarak uzun zamandır bizi oraya bir konferansa, bir hicret konferansına, bir hicret kafilesine, bir hicret toplantısına davet edip duruyorlardı. Biz de kabul ettik Allah'ın izniyle, resmi müsaadeli oradaki jandarmadan, oradaki kaymakamlıktan, oradaki valilikten müsaade almışlar, tertibat almışlar, her, her hazırlığı yapmışlar. Bize haber verdiler, biz de kabul ettik inşallah Teala. 2 Mayıs, 2 Mayıs bu ay çıkacak, 2 Mayıs Cuma günü, Cuma namazını ve vaazını eda ettikten sonra inşallah buradan büyük bir kafileyle, Büyük bir hicret kafilesiyle, hicret cemaatiyle, hicret seyahatiyle topluza gideceğiz. Cumartesi yolda geçireceğiz. Ve akşam orada yatmak suretiyle, pazar sabahı, coşkun bir recd ile itikad ile Ashab-ı mağarasını ziyaret edeceğiz. Ve mağaranın önünde Sure-i ilk on ayetini saatlerce tefsir edeceğiz. Allah'ın izniyle. Ne önemi var bunun demeyiniz. Bakınız Allahu Teala Habib-i Zıhânı ile ilan ettiriyor. Resul-i zişanımız haber veriyor. Kıyamete yakın Deccal gelecek. Korkunç decal. Deccal. İslam'ın başına en büyük bela Deccal gelecek. Ve bunu anlatıyor, anlatıyor. Deraz ashabı Çıram ürperiyorlar, korkuyorlar, dehşete düşüyorlar. Ve sonra soruyorlar ya Rasulallah bu deccala karşı bir çaremiz, bir siperimiz, bir tedbirimiz var mı? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Aynen Riyazu ı Salihin namındaki kıymetli eserden okuyorum. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyorlar. Femen edrakehu minkum. Sizden hanginiz, hangi Müslüman deccala rastlarsa, deccalın çıktığı zamana yetişirse, fel yakra aleyhi fevatiha suretil kehif. Sûre i kehfin Ashabu ı Tehif namına nazil olan Sure-i Kehfin Tehif suresinin ilk 10 ayetini gece gündüz okusun Beccal'ın şerri ona bulaşamayacaktır buyuruyor. Allah Allah. İşte elimizde senet vardır. Ve Tarsus'ta inşallah mağaranın önünde tasavvur edemeyeceğiniz bir ruhun potansiyel içerisinde Ashabu Kehfin ruhaniyeti içerisinde bu Sure-i ilk 10 ayetini tefsir edip... ...oradaki bütün Çukurova Müslümanlarına izah edeceğim inşallah Teala. Evet. Oraya toplu gideceğiz Allah'ın lütfuyla. Seyahat hürriyet içerisinde. isteyen ailece gelecek. isteyen tek başına gelecek. Ve Allah'ın lütfuyla bununla alakalı kardeşlerimiz çalışıyorlar Tahmin edelim içeri izah vereceklerdir. Topluca gidelim bir hicret şuuruna nail olalım ve Allah'ın kudretlerini görelim, memleketimizi, yurdumuzu, yuvamızı gezelim, evden ayrılmanın, hicret etmenin az da olsa şuuruna malik olalım, canlanalım, kaynaşalım, kardeş olalım, bütünleşelim, Allah'ın rahmetine ayrılalım inşallah Teala. İşte, bakınız, ehlullah'a bekçilik ve nöbetçilik etti diye, allah Teala o köpeğe bile lütfunu esirgememiştir, ona bile ikramını, İslamını kesmemiştir. Siz de biz Allah'ın dinini tam ve kamil manada yaşamaya devam edersek ve mücadele edersek bizi Allah mahrum bırakır mı? Buna imkan var mıdır? Bakınız Molla Camii şöyle sesleniyor. Büyük alim Molla Camii Kaddesallahu Sırrahul Ali diyor ki Allah'ım, Allah'ım sen diyor Hazreti İsa'nın evliyası olan Ashab-ı Kehfin peşinden gitti diye Kıtmır ismindeki o köpeği cennetine layık gördün. Biz en çok sevdiğin ve kainatı hürmetine yarattığın Hazreti Muhammed'in peşinden geliyoruz. Bizi cennetine sokmayacak mısın Allah'ım? Sokmaz mısın? Yeter veriyor. Gelin gidelim. Allah dostlarının peşinden gidelim gelin. Gelin, Allah erlerinin peşinden gidelim, gelin, gelin, Hazreti Habibullah'ın peşinden gidelim, gelin, gelin, Allah'ın cennetine gidelim, gelin, Allah'ın rahmetine gidelim, gelin, Allah'ın lütfuna gidelim, gelin, kaynaşın, bütünleşin, kardeş olun, müminler, Allah'ın kulları kardeş olun. Başka hiçbir çare kalmış mıdır? Bizi bir günimize kaynaştıracak başka bir çare kalmış mıdır? Bizi birbirimizle kardeş edecek başka bir yol, başka bir çare kalmış mıdır? İslam'dan ve Kur'an'dan gayri bir yol var mıdır? Olsaydı tatbik edeceklerdi zaten bulamıyorlar. Karanlıklarda çırpınıp, kör bir deve gibi güreş yapıyorlar. İşte aziz ve asil kardeşlerim, Taha Sure-i Şerifesindeki ayet-i kerimenin hükmünü belirtmeden ders kesmeyeceğim ve أمر أهلك ve والصبر عليها ayetindeki Müslüman alimlerimizin hükmü var tabii. Netice ümmete duyurulmasını istigari tebliğleri var. Bakınız izah edip derli toplu bir şuura malik olmaya çalışalım. <gülüyor> Müslüman'ın hayatı bildiğiniz gibi evinde sabah namazıyla başlıyor. Bu hepimize malum olan bir hadise. ...sabah ezanıyla... ...sımsıcak yataklarımızdan... ...kalkıyoruz. Bu çok mühim bir hadise. Mücahit olmayı şöyle bırakın. Mücahit olmayı... ...muhacir olmayı şöyle bırakın. Düşünün ne büyük bir hadise. Sabah ezanıyla... ...sıcacık yatağını... ...terk edemeyen... ...yatağından ayrılamayan... ...yatağından kalkamayan sabaha namaza kalkamayan... o küçücük yatağını... küçücük istirahatını... küçücük sevkini terk edemeyen... bir Müslüman nasıl Müslüman olabilir... nasıl mücahit olabilir... nasıl şeriatçı olabilir... nasıl hicret edebilir... Allah! dikkat ve dikkat... dikkat edin... her şey oradan başlıyor... ne zamandı iyi hatırlamıyorum... bazı genç kardeşlerime... dedim ki bir sefer... Kardeşlerim kimse kimseyi aldatmasın dedim. Gençler eğer siz kurulmuş bir saat gibi sabah ezanıyla yatağınızdan fırlayıp sabah namazına kalkamıyorsanız bilin ki siz mücahit değil hiçbir şey değilsiniz. İddianız batıldır dedim. Sonra gitmişler hepsi bana darılmışlar niye böyle söyledi diye. Aleyhime geçmişler duyuyorum. Ne şey olur mu? Hak söz Hak, söz, aciz olsa kabul edeceksin. Hakikat ifadesi taşıyan bir söz müdür bu? Gerçek bu. Ve sen bunu nasıl hazmedemiyor ve nasıl aleyhine geçiyorsun İslam'ın ve İslam davasının? Evet tekrar ediyorum. Ben şeriatçıyım diyen, ben mücahidim, ben şöyleyim ve ben böyleyim diyen gence, den, den, iddialı ve iddiacı gence sesleniyorum sabah ezanıyla sıcak yatağına ayrılamıyor ve sabah namazına kalkamıyorsan yine tekrar ediyorum sen mücahit değil müslüman bile değilsin karşıma çıkıp beni aldatma sahtekarlık etme mert ol ve cesur ol gerçekten itiraz et itiraz etme kalkacaksın bekarsan tabi Peki başına yaşıyorsan kendini namaza hazırlayacaksın Taharetini yapacaksın, abdestini alacaksın ve elbiseni giyip yakında bir canlasa gidecek değilse evinde kılacaksın namazını veda edeceksin. Ama evli bir müslümansan, evli evli bir erkek müslümansan vazifen sadece bununla bitmiyor ve vazifeli olduğun ikinci bir husus ortaya çıkıyor. وَأَمُرْ Salati ve وَاسْتَبِنَ aleyha ayeti sana bir ikinci emir ve vazife daha veriyor nedir o bir müslüman sabah namazına ezanı Muhammed'i işitip kalkarsa kalkmaya mecbur zaten kalkacak taharetini yapacak abdestini alacak ve elbisesini giyecek demin dediğim gibi bir camiye bir mescide gidecek değilse evinde seccadeyi serip namaza duracak fakat hayır bu kafi değil ve yeterli tamam değil kendisini namaza kaldırıp hazırladığı gibi eğer yatakta uykuda bulunan nikahlısını menkühesini zevzesini hanımını karısını da sabah namazına kaldırmadan, kalk hanım namaz geçiyor Güneş doğacaktır diye Hanımını namaza kaldırmadan. 15 yaşına girmiş bulunan erginlik çağına girmiş bulunan kızını ve oğlunu da, Aynen yatağından sabah namazına kaldırmadan onları uykuda bırakarak tek başına bu Müslüman camiyorsa vallahi cehenneme gitmiştir. İslam'ı yaşayınız. Evinizle beraber, ehlimizle beraber mücadelesini yapınız. Bunu yapmadan mücahid olmayınız. Bunu yapmadan karşıma dikilip ben mücahidim, ben falanın demeyiniz. Kabul etmiyorum. Bakın bu ayeti Kerime'nin tefsirine baktım. Dün çeşitli tefsirler var tabi. Bunların içerisinde tefsiri Kurtubi var. İmam Kurtubi'nin ne muazzam tefsir Allah'ım. İmam Kurtubi aynen şunu rivayet etmiş ve naklet etmiş tefsirinde. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Ba'de inzali, ba'de nüzuli hâzihi surah بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ لِآيَهْ يَزْهَبُ كُلَّ سَبَاحٍ اِلٰى بَيْتِ تَاطِمَةَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُمَا فَيَكُولُ اَسْسَلَاةَ اَسْسَلَاةَ بُوَ اَمُرْ اَهْلَكَ بِسْسَلَاةِ ayeti Taha Suresinin 132 numaralı ayetidir bu. Bu ayet geldikten, nazil olduktan sonra Allah'ın Resulü ve Habibi Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam sabah ezanıyla kalkar kalkmaz doğru yezhebü külle sabahinlete öz kapı Zehra'nın evine gidiyor kapısını çalıyordu. Ey kızım Fatıma sabah namazına kalkın, sabah namazına kalkın. Siz namazı kalkmadan, siz uykuda kalarak, siz uykudayken ben camiye gidersem Allah beni mesul tutar diyordu. Resulullah. Allah'ın Allah Resulü bunu yaparsa sen kim oluyorsun ki yapmayasın? İmkan var mıdır? İşte aziz ve asil kardeşlerin İslam'ı bütün yönleriyle yaşamaya mecburuz ve 15. hicret asına girmeden mesuliyetlerimizi ve hesaplaşmamızı yapmak borcundayız. Gelin yüzlerimizi, başımızı iki avucumuzun arasına alıp yatağımıza girmeden önce derin derin düşünelim ve topluca kararımızı verip İslam'ı bütün hayatımıza, bütün beşeri hayatımıza hakim kılıncaya kadar mücadeleye karar verelim hastaya dersimizle devam edecek. Bu arada bazı müzmin hastalıklara yakalanan Müslüman kardeşlerimizin bir kısmı siz temiz ve aziz cemaatimizden dua alabiliyorlar. Hemen unutmadan Allahu Azimşan müzmin hastalıkların pençesinde kanserin, kahru gazabın pençesinde, inim inimin diyen, ameliyat masalarında yatan, ilaçlarla hayatını sürdüren, Müslüman ve mümin kardeşlerimizi en kısa zamanda şifalarla, devalarla afiyete kavuşturacağız Allah'a. <Gülüyor> Aziz müminler, hastaya yine bu dersi biraz daha devam ettireceğim çünkü elimdeki notlar henüz bitmedi ve nelerle nelerle henüz karşı karşıya bulunuyoruz ve muhasebemizin esas yönü nedir? Bunu haftaya arz etmek üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız. Bizi rahmetine, bizi lütfuna, bizi kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi şurada toplaşan, şurada bekleşen, şurada bütünleşen, samimi ve sağlıklı her türlü dünyevi, şahsi ve hissi duyguların dışında bir araya gelen genç ihtiyar kadın erkek uzak yakın buradaki bütün mümin kardeşlerimi Allah'ım, Rabbim her türlü rahmetine, her türlü rızana ve cennetine layık eyle ya Rabbi. Amen. Bizi fesada uğratma ya Rabbi. Amen. İçimizdeki haset,